Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bundan önceki dersimizde Nahil suresinin 43. ayeti kerimesinde Şöyle buyurulduğunu hatırlıyorsunuzdur Diyor ki estağidu billah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّح۪ي <إِلَيْهِم> Biz senden önce ancak kendilerine vahiy bildirdiğimiz, vahiy indirdiğimiz bir takım erkekleri Resul olarak göndermiştik. Tabi bu ayet-i kerimeden hareketle Birçok İslam alibi Resullerin yalnız erkeklerden olduklarını söylemişlerdir. Buradaki ricalen kelimesinden hareketler. Tabi bu haliyle çıkartılabilecek bir hüküm ama ayet-i kerimenin genel siyakı ile birlikte şu husus belirtiliyor. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا Hitap burada özellikle risaletlerden haberdar olmayan, hatta risaletleri inkar eden kimseleredir. Dolayısıyla tabi bundan daha birçok hüküm de çıkar. Çünkü ayet-i kerimelerin bir zahir manaları var, nas manaları var, muhkem manaları var. Bazen bu manaların hepsi bir ayet-i kerimede bulunabilir. Burada ayet kerime özellikle zahir olan manası bilhassa eğer sizler bilmiyorsanız zikir ehline bu işi bilenlere sorunuz. Yani sizler Muhammed'den önce Aleyhissalatu vesselam rasuller gönderdiğimize dair bir malumat sahibi değilseniz bilenlere sorunuz diyor ayet Kerime'nin bundan sonraki 44. ayet Kerime'sinin başı da zaten buna bağlıdır. Ama dolaylı olarak bundan kimin herhangi bir konuda bir bilgisi yoksa ve o hususta bilgi edinmek istiyorsa bilen kimselere sorması gerektiği hükmü zaten anlaşılıyor. Ama doğrudan ilk olarak anlaşılan disalet hususunda çünkü ayet-i kerime ondan bahsediyor. Biz senden önce ne kadar Resul gönderdiysek kendilerine vahyettiğimiz Resul gönderdiysek mutlaka bunlar kendilerine vahiy bildirdiğimiz vahiy indirdiğimiz rasullerdi. Eğer bilmiyorsanız bu gerçeği bu gerçekten haberdar değilseniz bunu bilenlere sorunuz. Yani Ayet-i Kerimenin ilk olarak muhatabı olan Mekkeli müşrikleri düşünelim. Ey Mekkeli müşrikler, sizin bu fetret döneminde, bu putperestlik döneminde İbrahim aleyhisselam'dan sonra unutmuş olduğunuz risaletlere dair bir malumatınız yoksa, bizim bu söylediğimiz Muhammed aleyhisselam ve ondan önceki rasullere vahyettiğimiz ettiğimiz gerçeğinden haberdar değil iseniz, bu hususu bilenlere sorunuz. Gerçekten demek ki müşriklerin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın durumunu öğrenmek üzere Yahudiler bu işi bilir kanaatiyle Medine'ye kadar gittiklerini, Medine'li Yahudilerden, Yahudi alimlerinden kanaat sorduklarını, fikir sorduklarını onlardan da bu konuda bir takım talimatlar aldıklarını biliyoruz. Medineli Yahudiler, Yahudi alimleri, son peygamberin kendilerinden gelmesini bekleyip arzu ettiklerinden dolayı, Araplardan bir peygamber çıkmasına kıskançlıkla baktıklarından dolayı, hiçbir zaman Mekkelilere evet bu beklediğimiz son peygamberdir dememişlerdir. Hakikati gizlemişlerdir. Hatta peki madem bu son peygamber değildir, peygamberlerden peygamber değildir, siz bize buna sorup da cevap vermesi uzak ihtimal olan veya gerçek peygamber mi değil mi anlayabileceğimiz sorular söyleyin de ona tevcih edelim demişlerdir. Büyük bir ihtimalle, onun peygamber olup olmadığını anlamak için bize sorular sorun hadisesi daha önce cereyan etmiştir. Ondan sonra o sorulara verilen cevapların Yahudilerin de bekledikleri hak suretinde olduğu anlaşılınca ne yapmışlardır? Bu sefer hayır peygamber değildir diye inkar etmek cihetine gitmişlerdir. Söz konusu bu sureler inşallah nasip olursa İsra suresini eee ve es'aluneka anir ruh qayt kelimesini inşallah ele alırken bir daha etraflıca hatırlatırız. Burada diyor ki evet eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Tabi burada <gülüyor> İslam alimlerinin edabul alimi ve mutaallim gibi özel bahislerde ele aldıkları veya özel kitaplarda konu konusu ettiği, söz konusu ettikleri İlim öğrenme adamı ile alakalı pek çok incelik vardır. Evvela bu çok önemli. Günümüzde ihmal edilen fakat ilim adamlarının sırtındaki emanet dolayısıyla ilim adamlarının velev ki böyle olsa da biz yine ilim öğretmek için elimizden geleni yaparız dedikleri önemli bir husus var. Bakınız Cenab-ı Allah Bilenlere, bilmeyenlere gidin öğretin demiyor. Ya bilmeyenlere eğer bilmiyorsanız siz sorun diyor. Demek ki bilmeyenin üzerindeki öğrenme mükellefiyeti bilenin üzerindeki öğretme mükellefiyetinden önceliklidir ve daha ağırdır. Çünkü Cenab-ı Allah bilmiyorsanız gidin sorun diyor. kerime böyle. Ha, başka ayetlerde de biz Allah'ın kitabını bilenlerden Allah'ın ayetlerini açıklayacaklarına ve öğreteceklerine dair o kitabı bilmeleri sebebiyle ahit aldık diye ayetler de vardır. Ama asıl olan her zaman için bu işe ihtiyacı bulunanın ilim öğrenmek için üzerine düşen vazifeyi, mesuliyeti yerine getirmesidir. Peki nereden öğrenilecek risalete dair bilgi? ''İn kuntum la te'lemune bil beyinat ve zubur'' Bu ayeti kerimenin sonunda ''İn kuntum la te'lemunun sonunda'' Mushaf'ı yakından takip edenler bilirler. Lamedif vardır. Yani burada durak yapılmaması daha uygundur. Veya Arapça veya daha doğrusu sözün tamamı açısından burada ayetin sonunda mana tamamlanmıyor. Ayetin sonundaki mananın tamamlanması bir sonraki ayetin başının da görülmesine, okunmasına, bilinmesine bağlıdır demektir. O halde ayet-i kerimenin devamı şöyledir. İn kuntum la te'alemune bil beyinati ve zubur. Ve zubur üzerinde ise durak vardır. Yani eğer apaçık delilleri ve önceki büyük büyük kitapları. Zubur zeburun çoğuludur. Zebur büyük kitap demektir. Kelime olarak. Sizler eğer Apaçık delilleri, beyinatı ve önceki kitapları bilmiyorsanız o zaman hiç olmazsa bilenlerden sorunuz. Sizin bilginiz yoksa bu hususu bilenlere sorunuz. Onlar size doğruyu söyleyeceklerdir. İlim öğrenme inceliklerinden bir tanesi de burada çok önem arz eden bir husustur. Bu iki ayetikleri iki kelimede ortaya çıktı. İlmin birinci kaynağı Allah'ın indirmiş olduğu kitaplardır. Eğer bilmiyorsanız bu Allah'ın indirdiği kitapları, hükümleri o zaman bu hükümleri bilenlere sorunuz. Dolayısıyla özellikle din ile alakalı hükümlerin nereden öğrenileceği ve kimlerden sorulacağı da gösterilmiş oluyoruz. O halde ilim adamı dediğimiz din ile alakalı bilgi sahibi olan kimselerin de bilgilerinin... ...beyinata ve zubura uyması, uygun olması, oradan alınmış olması gerekiyor. Bunlara dayanmadan yani beyinat ve zubur yani apaçık kitaplar... ...açık apaçık delillerle ilahi kitaplarda bulunmayan bilgilerle konuşanlara değil... Bu bilgilere istinaden, bu bilgilerden delillere bağlı olarak konuşanlara sorunuz. Söz söyleyenlere, fetva verenlere, ilim öğretenlere, ilim anlatanlara başvurunuz. Deli, delili olsun veya olmasın. Konuşanlara değil. Ben duymadım. Bugün birisi geldi bana sordu. Ya dedi, birisini dinledim. Diyor ki, Diyormuş ki artık onun dediğine göre. Diyormuş ki efendim Kur'an-ı Kerim'deki bir kelimenin gerçek manasını tam manasını öğrenebilmek için anlayabilmek için Arapça ile akraba olan diğer dillerde yani Sami dillerdeki o kelimenin benzerlerini de öğrenmek lazım. Hayda! Yani, yani İbranice'yi de bilecek Süryanice'deki manasını da bilecek Kur'an-ı Kerim kelimeleri vesaire vesaire. Bütün akrabat dinler. Aramice şuradan burada. Peki dedim bunu, bu mükellefiyeti Allah'ın kullarına kim yükledi? Kitabın hangi ayetinde böyle bir yükümlülükten bahsediliyor? Hangi hadis, hangi akıl, hangi mantık bunu kabul eder? Şeye gelmeden Dedim ki yani şimdi biz mesela... İngilizce'deki bir kelimenin gerçek manasını anlayabilmemiz için. İngilizce'nin bağlı bulunduğu hint Avrupa dillerinin <gülüyor> Latinceden itibaren ta göre Sanskritçe'ye kadar giderek o kelimenin akraba dillerdeki benzer kelimeleri hatta aynı değil benzer kelimelerin manasını bilmek zorunda mıyız yani? Yani bir Shakespeare'i anlamak için farazal bütün bu dilleri tek tek bilecek miyiz? Nereden çıkıyor bu mükellefiyet ya? Bu teklif-i mala yutaktır. Bir, iki, Kur'an'a aykırıdır bu iddia. Niye? Cenab-ı Allah diyor ki Bilisânin arabiyyin bu bin. İnnâ enzelnâhu Kur'an'ın arabiyyen lâ lekum taqilun diyor. Kur'an'ın samiyyen demiyor ki Biz bunu aklınız ersin diye akledesiniz, aklınızla kavruyasınız diye apaçık bir Arapça olarak indirdik. Arapça bir dille indirdik. Kur'an-ı bir diyor, kendi kendisi beyan eden bir kitap zaten. Kendisi apaçık bir kitap. ...bunu bir daha anlamak için kalkacağım... ...İbraniye mi öğrenecek, mükellefiyetini... ...koyacaksın, Süryanice'yi... ...Aramice'yi, Habeşce'yi, bilmem nece'yi... ...vesaire vesaire... Aa. ...peki bu sözü söyleyen... ...bizatihi bu muhteremin kendisi... ...kim olduğunu da sormadım, istemiyorum da... ...öğrenmek de istemiyorum, hiç şeyim de yok... ...meselem de değil, çok da önemli değil... ...bu cahilce iddianın menşe'i ne... ...nereden geldik buraya... Din adına söylenecek hiçbir söz yine dinin kaynak kabul ettiği esaslara istinad edilmeden söylenemez. Buna dair bir delil bir dayanak olmadan din adına ileri sürülen bütün iddialar Peygamber Aleyhisselamın Vesselam'ın faiz için söylediği gibi, cahiliye gelenekleri için söylediği gibi ayaklarımızın altındadır. Din adına böyle bir şey söylenemez. Ha desin ki İbranice bilmektenin de çok faydası vardır. Faydası. Hay hay. Süryanice bilmenin de çok faydası olur. Hay hay. Yalnız bu değil ki. Ne bilirsen faydalıdır Kur'an'ı anlamak için. Yalnız bu değil ki. O ayrı bir şey. Bilirsek iyi olur. Ama anlamak için bunlar gereklidir dediğiniz ama zaman Allah'ın kullarına şer'i bir mükellefiyet yüklemiş olursunuz. Şer'i bir mükellefiyetin de şer'i bir dayanağıdır olması lazım? Şer'i bir dayanağı yoksa olmaz. İn kuntum la ta'lemunel beyinati vel Başka şey değil. Buna dair elinde bir delilin varsa hay hay baş göz üstüne. Ne yapalım? Öğreniriz kardeşim. Varsın tarih boyunca ümmetin ilim adamı olsun 10 tane o zaman. Hay hay madem Allah yükümlü. Ne yapalım? Boynumuz kıldan ince. Ama haşa Cenab-ı Allah böyle bir haşa mantıksızca mükellefiyet koymaz. Allah'ın kitabı ve dini hakkında konuşacakları her şeyden önce takva lazım. Allah korkusu lazım. Onun için bir zaman birisi söylemişti. Anlatmıştı hapishaneye girmiş çıkmış. Bir mahkum vardı diyor. Yarı deli yarı akıllıydı diyor. Gider gelir derdi ki kork Allah'tan korkmayanlar. Aynen öyle. İşin esası Allah korkusudur Allah'tan korkmadığı zaman Allah'ın kitabı hakkında da asılsız şeyler söylenir. Allah'ın dini hakkında da şunun hakkında da bunun hakkında da. Onun için aman... Takvayı elden bırakmıyorum. Rabbimiz takvadan bize bol bol nasip etsin. Amin. Ondan sonra devam ediyor. İman edenler varsın etsin. Edenler etsin, etmeyenler etmesin. Ama diyor ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ve enzelne ileyke zikra. Biz sana bu zikri indirdik. öğüt Zikrin bir manası da şereftir. Gerçekten bu kitap her şeyiyle şeref kaynağıdır. Biz sana aynı zamanda senin için şeref kaynağı ona tabi olanlar için ona uyanlar için şeref unsuru olan bu zikri bu öğüdü indirdik. Ne için? لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara kendilerine kısım kısım indirilen bu kitabı, bu hükümleri iyiden iyiye açıklaman için, beyan etmen için. E peygamber İbranice bilmiyordu. Çok iyi biliyoruz ki bilmiyordu. Bilseydi Zeyd bin Sabit İbranice öğrenmek ihtiyacını duymazdı. Demezdi ki ey Zeyd ben İbranice bilmiyorum. Bu Yahudilerin bana kitaplarından hareketle yanlış şeyler söylemeleri ihtimali var. Bana İbranice'yi öğren demezdi. Peygamber bilmiyordu. Suriyeliçe hiç bilmiyordu. Rumca da bilmiyordu. Bütün bunlar şey değil ki. Bunun deliline Koptiçe de bilmiyordu. Koptiçe de sami dildir. Habeshçe de sami bir dildir. Şey değil. Bilmiyordu. Bilmediği için bunların hepsini Arapça mektup yazdı. Ve yazdığı mektuplar tercümanlar vasıtasıyla onlara aktarıldı. Farsça bilmediği gibi İbranice de bilmiyor (aleyhisselam). Rumca da bilmiyordu. Kopti dilini de bilmiyordu. Mukavka'sa mektup yazdı, Arapça yazdı ve tercüme edildi. Kendi diliyle yazılsaydı daha hoşuma giderdi, değil mi? Şey değil. Yok öyle bir şey. Hadi kusura bakmasın kimse bu hoca efendi veya profesör efendi veya her ne efendiyse da tekstisat şey çık sorar patlar. Dil de öyle bir şey yok. Herhalde o o dilleri biliyor. Hı? O dilleri biliyor herhalde. Kur'an'ı da iyice anlamanız için bana geliniz der. Bilmiyorum tabii. Yani bil, bilmediğini de bilmiyorum. Ya yani dedim hiç merak etmedim. Niçin? Çünkü insanda bu bazen önünü alamazsınız. Hoşunuza gitmeyen kanaatleri Söyleyenleri bildiğiniz zaman O olumsuz kanaatleri dolayısıyla içinizde de menfi bir his uyanır İsimlerini Olur olmaz yerde zikredersiniz kıymetine dahi düşebilirsiniz Onun için e, Hiç üzerinde durmadım dedim Kim ol, kim olduğunu dahi hiç sormadım Dedim hiç önemli değil fakat böyle bir şey Söylenemez yani İlmi bir delili gerçekte yok Olsaydı hiç sorun değil Bir gün çok senelerce önce ya işte domuz eti falan filan. Dedim bana bak dedi. <gülüyor> Cenab-ı Allah değil domuz etini. Sadece ot yiyeceksiniz deseydi vallahi yine yerdik. Başka hiçbir şeyde aramazdık. Aynen öyle. Çünkü biz Allah'ın hakkımızda hüküm koymasını peşinen kabul ettik ve buna iman ettik. Yalnız içki değil sadece sütle besleneceksiniz. Farazan. Süt içeceksiniz. Su dahi içmeyeceksiniz deseydi yine. Süt ister insanlığa yetsin ister yetmesin. Biz bunun için yaşadık. Hüküm budur. Allah hüküm koymuşsa orada akan sular durur. Bir mümin için başka bir şey düşünülemez ki. Deseydi ki evet bütün dilleri okuyun öğrenin ondan sonra gelin Kur'an'ı öğrenin. Vallahi imanımız gereği öğrenmek zorundaydı. Ama Cenab-ı Allah haşa öyle kullarına zulmetmez ki. Kullarına kaldıramayacakları, taşımayacakları yükleri yüklemez ki. Değil taşıyamayacakları, ağır gelecek yükleri de yüklememiştir. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ <حَرَجٍّ> Ya dinde min... Haracın zerresi manasına gelir ha. Zorluğun zerresini dahi takdir buyurmamıştır. Âmir'na E böyle buyuran Allah yok bu kadar dini de bilmek lazımdır gibi bir saçmalığa müsaade eder mi ya? Bazı. Evet, insanlara kendilerine indirileni beyan etmen için Açık seçik anlatman için e bilmiyorsa bu kadar dili beyan edemezdi ki. Eğer böyle bir şey gerekli olsaydı yok demek ki gerekli değil. Ve leallehum yetefekkerun ve ta ki tefekkür edebilsinler. Ya gerçekten insan bazen hani derler ya bir deli bir kuyuya bir taş açar atar kırk akıllı olu çıkarmak için uğraşıp çıkaramaz. Ashab-ı uzanıyor işe. Ashab-ı da bu dilleri bilmiyordu. Tühbe. i̇bn Cerir tefsirlerin şeyhi mü fesirlerin şeyhi de bilmiyordu. Beydavisi, Kurtubisi bilmem Elbalısı hatta Elbalı da bilmiyordu. Ne yapacağız şimdi peki? Ya böyle iddia olur bu ya? Ayıptır ya. Bir İddiyeli 40 akıllıydı. O zaman bir akıllı atasın olacak. Kaç akıllı lazım Abi akıllı görünümündeki delidir o zaman ya. veya, veya galeskardır yani. Veya galeskardır veya Rüştü işte Hocam'ın dediği gibi böyle basit basit hesaplara oynayan bir zavallıdır yani. Allah korusun yani. Yarabbi muhafaza duyuruz. Ve leallehum yetefekkerûn. Sen onlara beyan edeceksin. Onlar da bunun üzerinde iyiden iyiye düşünecekler, tefekkür edecekler. Burada Kur'an-ı Kerim'de geçen tefekkürü emreden veya faziletine işaret eden ayet-i kerimelerin kısa bir mahiyeti üzerinde durmak istiyor. Kur'an-ı Kerim'de akletmek de, tefekkür etmek de eğer Kur'an ve sünnet istikametinde sağlıklı bir amel neticesini vermiyorsa kıymeti yoktur. Bunun en açık delillerinden birisi de Ali İmran suresinin son ayetleridir. Orada göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünen arkasından Allahü Teala'nın vahdaniyetini, rububiyetini ikrar edip o ikrarları doğrultusunda amel eden kimselerden bahsediliyor. Ondan sonra ne deniyor? <gülüyor> diye dualarını bitiren müminlere Cenab-ı Allah ne diyor? <gülüyor> Fe stecābe lahum rabbuhum la min min ba'd. Sadece dua edenlerin dualarını kabul etmiyor. Dua ile ameli birleştiren, iman ile ameli birleştiren tefekkür ile ameli birleştiren kimselere cevap veriyor. Rableri onlara cevap verdi. Ben aranızdan amel eden erkek olsun kadın olsun hiçbirisinin amelini boşa çıkarmayacağım. Ondan sonra işledikleri amellere örnekler veriyor. Bu duayı yapanlar ilk nesil kimlerdi? İşte bu amelleri yapanlardı. Enni la udu'u amele amidin minkum min zekerin en ev unse kum min ba'd Ondan sonra amellere örnekler veriliyor. Fellazina <gülüyor> haceru hicret edenler. Ve uhricu min yurtlarından çıkarılanlar. Ve usifu fi sabilil benim yolumda din üzerinde, istikamet üzerinde sebat gösterdikleri için eziyetler, işkenceler görenler. Ve katalu ve bu davaları akideleri uğrunda savaşan ve öldürülen kimselerin bu kabul ettir ben onların amellerini de boşa çıkarmayacağım. Diyor. Üstelik <gülüyor> <gülüyor> onların artık günahlarını bu şekilde yalvarıyorlar, yakarıyorlar, tefekkür ediyorlar ve amelde bulunmuşlar. Onların günahlarını Kefaretlerini kefaret ettireceğim. Yani örteceğim. Görmezlikten geleceğim. Affedeceğim. Örtmek ne? Günahların örtülmesine, ihsan edenlerin diyor Allahü Teala günahlarının seyyiatlarının hasenat ile değiştirildiğini görecekler. Hadis-i Şerif bunu çok açık söylüyor. Ayet-i Kerime de söylüyor. İşte onlar Allahü Teala'nın Allah'ın kötülüklerini, seyiatını hasenat ile tebdil ettiği kimselerdir diyor. Hadis-i Şerif bunu şöyle izah ediyor. Diyor ki mahşerde herkes kitabını alacağı vakit salif kimseler, gerçek müminler, Allah yolunda gayeleri, davaları o olanlar hasbel kadar işledikleri günahlarını da biliyorlar. Bakacaklar bir yerlerde ya diyor diyecekler. Kitabımızın bu yerinde bizim bir seyyiyemizin olması gerekir. Ama bunun yerine bir hasene yazılıyor. İşte Hakka suresinde kitapları ellerine, salk taraflarından verilenler, işte benim kitabım diye sevinçle dönecekler. Alan kitabımı okuyun ne güzel kitap diye söyleyecekler. Niçin? Çünkü günahlarının yerine onların bir de hasenat yazılmış olacak. Sebep ne? sebep az önce işaret ettiğimiz işaret olunan Ali İmran suresinin gösterdiği ameller ve benzeri amellerde bulunarak hayatını, akidesini, duasını ameliyle ifade eden ispatlayan müminlerden olmuş olmaktır. Ondan sonra işte tefekkür kısacası demek istediğimiz Kur'an-ı Kerim'in irşad ettiği, bereketli gördüğü, hayırlı gördüğü, faydalı gördüğü, tefekkür ve taakkul mümini ulaşması gereken, iletmesi gereken makamlara, mevkilere, menzillere ileten tefekkür ve taakkuldur. O tefekkür fayda verir. Yoksa efendime söyleyeyim tarih boyunca tefekkür eden bir yılın filozof gelmiş. Hiçbir kıymeti yok. Düşün düşün sonra eğer senin düşünmen ve tefekkürün seni hakka iletmiyorsa, hakka ilettikten sonra o hak istikametinde amel neticesini vermiyorsa hiçbir kıymeti yoktur. Ondan sonra ayeti kerime yine ifade yerinde Mekkeli müşriklerle hesaplaşmasını sürdürüyor. Mekkeli müşriklerin şahsında kıyamete kadar Gelecek bütün kafirlerle, müşriklerle aynı mantıkla hesaplaşılıyor. أَفَأَمِنَ الَّذ۪ينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ Türlü hile ve tuzaklar kötülükler yapan, türlü hile ve tuzaklarla kötülük işleyen kimseler, emin midirler. Neden? اَنْ يَخْسِفَ اللّٰهُ بِهِمُ الْاَرْضِ ...onlarla birlikte Allah'ın yeri yerin dibine geçireceğinden yani onları yerin dibine geçirmesinden emin mi oldular? Ne yapıyor bunlar? İslam'a, Müslümanlara, İslam uğrunda çalışanlara sürekli olarak türlü türlü hileler, tuzaklar kurarlar. Sebep ne? Allah'ın dinine olan düşmanlıkları dolayısıyla... Allah'ın yolunda gidenlere düşmanlık beslemeleridir. Şimdi Allah bunlara soruyor. İşte bunlar Allah'ın dinine ve Allah'ın dininin Allah'ın yolunun yolcularına çeşitli hile ve tuzaklar kuran, kötülükler planlayan kimseler Allah'ın kendilerini yerin dibine geçirmesinden kendilerini emniyette mi hissettik? Bundan yana emin mi oldular? Allah'ın onlara Allah güç yetiremeyeceğini mi zannediyorlar? Allah'ın bu yaptıklarını cezasız bırakacağını mı düşünüyorlar? Veya ev yetiehumul azabü min haythu Fark etmedikleri, hissetmedikleri bir yerden azabın kendilerine geliverceğinden yana emin mi? Oldular? Allah'ın azabı illa yerin dibine geçirmek değildir. Allah'ın azabının en büyük şekli nedir? Günahkara daha çok günah işlemesi için mühlet tanımasıdır. Mekrullah budur. Allah'ın müminlere mekredenlere karşı mekri budur. Yani müminlere hile ve tuzaklar kurmakla Vakit geçiren, hayatlarını bunlara vakfeden. Niçin? Çünkü ancak müminlerin ortadan kalkmasıyla, gerilemesiyle, rahat yüzü görebileceklerini kabul ettikleri için, sürekli müminleri ortadan kaldırmak için, birbirlerine kırdırmak için veya bir şekilde onların imtihan imha etmek için planlar kurarlar. İyi kötü dünya ahvalini Müslümanların başında cereyan eden olayları biliyorsunuz. Ukrayna'da basit bir öğrenci gösterisi olur. Sakın ha öğrencilere zor kullanmayın diye hemen Avrupa Birliği, Amerika'sı bilmem nesi hareket harekete Güzel. <gülüyor> Belki o tarihlerde orada bulunmayan, Berhum şehit Allah bendiler 20 sene önce, 30 da 30 sene önce, 35 sene 38 sene önce. 40 seneye yakın bir zaman önce cereyan etmiş olaylarla itham ediliyor. Hem de kaç kişi yüzlerce kişi öldürülmek. Allah Allah ya nasıl öldürdü bu adam bu kadar kişiyi? Buna karşı kimseden tek bir kelime çıktığını ben duymadım. Avrupa Birliği olsun, bilmem ne olsun, Amerika olsun. Ne yapıyorsunuz, bunu nasıl öldürüyorsunuz diye soran olmadı. Hiç kimse bu gözlemci gitmedi. Böyle bir şey durun bakalım. Bu mahkemeleri biz takip etmek istiyoruz demedi. Gazetecileri bile bulunmadı veya olsa bile onlar bir yerlere yazıldı, kaydedilmedi, ilan edilmedi. Haksızca bir öldürme olduğundan tek bir kimse söz etmedi. Suriye'de bu kadar kan akılıyor ses yok. Çünkü onların işlerine geliyor planların. Irak'ta aynı şekilde. Mısır'da aynı şekilde. İslam dünyasının her yerinde. Durup durdukları yerde Fransa'sı şusu musu arkası beraber olmak üzere mali işgal ettiler. <gülüyor> Menfaatleri için. Bunlar hep onların mekirleridir. Hile ve tuzaklarıdır. Zannediyorlar ki Allah onların yaptıklarını bilmiyor. Zannediyorlar ki Allah yaptıklarından gafildir. Hatta bazen imanları zayıf Müslümanlar veya imanları zayıf olmamakla birlikte sabırları taşan, ümmetin çektiği sıkıntılara bir türlü tahammül gösteremeyen, Mesela rahmetlik Akif gibi. Ya Rabbi bu uğursuz gecenin yok mu sabahı? Diyorsun. Sonunda ne diyor? Tahammül edemiyor. Ümmetin çektiği sıkıntılar canına tak demiş. Beşer olarak takatini aşmış. Yok musun diyor ey adli ilahi niye tecelli etmiyorsun? Senin varlığına iman ediyorum ama tecelli etmeyişin hikmetini bir türlü anlayamıyorum artık. Cenab-ı Allah böyle. Dilediği kadar dilediği şey yapar. Bundan daha ötesini gösterdi. Demiyor mu ayeti kerimede? <gülme> اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ min خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ بَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ ve وَزُلْزِلُونَ Hatta يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا Allah Sizden öncekilerin başına gelenlerin bir benzeri sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlara öyle darlıklar, öyle sıkıntılar gelip isabet etti ki Resul ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar hale geldiler. Yani Akif'in az önce bahsettiğimiz hal. Ne zaman söylüyor bunları? Yine Çanakkale şey dediği gibi Kimi hindu kimi bilmem ne bela Kimi yamyam kimi bilmem ne bela Hani tauna da zuldür bu rezil istila dediği böyle bir vaziyette bütün küffarın hatta Müslümanlarla hiçbir hesabı olmayan fakat bir şekilde toplanıp getirilmiş bütün küffarın Müslümanlar üzerine çullandıkları, İslam vatanını lime, lime ettikleri, ümmeti perperişan ettikleri, <gülüyor> devletlerini darmadağın ettikleri bir zamanda söylüyor. Günümüz de ondan çok daha farklı değil. Vaziyet belki daha da hazinleşmiş bir durumda. <gülüyor> Ama Allah kafirlere burada bakın meydan okuyor. O kafirler diyor, kötülük planlayanlar. Amerika var olduğundan beri devlet olarak bütünlüğünü sağladığından beri İslam'ı bir numaralı düşman ilan etmiştir. Ve İslam'ı ve Müslümanları birbirleriyle uğraştırmak için ne lazımsa plan ve programlar uyanmıştır. Avrupa aynı şekilde İngiliz kefereleri, Fransız kefereleri başta olmak üzere. İşte Teala onlara meydan okuyor. Bunlar diyor Allah'ın kendilerini bir gün gelip yerin dibine geçireceğinden veya da fark etmedikleri bir yerden azabın gelip onları buluvermesinden kendilerini güven altında mı hissediyorlar? Bundan yana güvende midirler? Yok diyor ben öyle bir güven vermiyorum onlara. İşte onun için diyorum musibetin ve belanın bir parçası, azabının bir parçası, Cenab-ı Allah'ın musibet ve belayı daha da artırmaya mühlet vermesidir. Demiyor mu? فَمَهْهِلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ هُوَيْدَٓا Kafirlere mühlet ver. Mühlet de süre Fazla değil, azıcık bir mühlet. Cenab-ı Allah'ın nezdinde onlar azıcık mühletlerini kullanıyor allah Teala'nın sünneti gereği bu mühletin sona ermesi ise iki şekilde olur. Ya müminler kendileri ifade ise iplerin ucunu ellerine alırlar. Küffarı adım adım geriletirler. Geldikleri şekilde inlerine tekrar sokarlar. Zincirlerine vururlar. Sen Vahşi bir hayvan gibi, tehlikeli bir hayvan gibisin. Seni zincire vurmak gerekirse, buradasın, buradan öteye gidemezsin diyecekler. Böylelikle beşeriyetin selametini de sağlamış olacaklar. Veya da Cenab-ı Allah kendisi bizzat olaya müdahil olacak ifade yerindeyse onlara önceki kavimleri helak ettiği gibi herhangi bir surette helak edecek. Yahutta veya onları fi teqlübihim. Bu çok önemli. Yahutta onları dönüp durdukları halleri içerisindeyken onları azap ile yakalar. Yani az önce Ali İmran suresinden bahsettik. Duadan sonra duanın nasıl kabul edileceğini bahsettikten sonra diyor ki وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ Kafirlerin ülkelerde diyar diyar gezmeleri, istedikleri gibi cirit takmaları yani. Sakın seni aldatmasın. مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيْسَ الْمَصِيفُ Azıcık bir yararlanma ama sonradan varacakları yer... Barınacakları yer, sığınacakları yer cehennem olacaktır. O ne kötü dönüş yeridir. Burada da böyle diyor. Yahut da onların gidip geldikleri, istedikleri gibi her tarafta ciri taptıkları bu hallerinde onları azap ile yakalar. Femâ hum bi mu'cizîn. Onlar da bu azap ile yakalanmaktan kimseyi engelleyemezler, bizi engelleyemezler, bizi aciz bırakamazlar. o <gülüyor> yaخذهم onları ardı arkasına peyderpey kısım kısım helak ederek her bir helak edilen kesim sonrakileri daha da korkuya düşürecek şekilde böyle ardı arkasına kısım kısım تخوف o bir görüş birası bu yahut da Günahları dolayısıyla onları azarlayarak başlarına vura vura onları azaba alır. Ya da çabucak onları azabıyla yakalar. Ya da ki bu da bir önceki görüşlerden birisine uygundur. Bir ülkeyi helak eder arkasından bir diğerini. Arkasından bir diğerini sebep hepsi de aynı sebepten dolayı yani küfürleri dolayısıyla helak ediliyor. Zayıflata zayıflata. Güçlerini azalta azalta. Korkularını arttıra arttıra. Manalar bunlar. Korkularını arttıra arttıra. Dehşetlerini arttıra arttıra onları azab ile yakalar. Fe inne rabbeküm Rahim Allah Allah. Azaptan bahsediyor. Azaplandırmaktan bahsediyor. Rauf ve rahim olduk, olduğundan bahsederek ayet-i kerime sona eriyor. Müminlerin başına bunca hileleri ve tuzakları öğren, onları perişan eden, onlara zulümler yaptıran, işkencelere maruz bırakanları helak etmek suretiyle müminlere olan şefkat ve merhametini göstermiş olur. Müminlere olan şefkat ve merhametinin bir tecellisi, Onlara zulüm ve azap gösteren azap veren işkenceler yapan Onların başına her türlü çorabı örmek için her türlü planı hileyi ve desiseyi kurgulayan ve faaliyete geçiren kafirleri bir şekilde azaplandırması Allahü Teala'nın müminlere olan refrafet yani Şefkat ve merhametinin tecellilerinden birisidir. Diğeri ise sabırlarına karşılık onları ahirette mükafatlandırması suretinde, ortaya çıkacaktır. Cenab-ı Allah bizlere lütuf ve rahmetiyle şefkatiyle Amin. muamele buyursun. Zalimleri de mutat olduğu şekilde biz de dua edelim. Islahı kabil olanları ıslah eylesin. Islah olmazlarsa bizim namımıza onları kendi güç ve kudretiyle Amin. intikam alıcı özelliğiyle Onlardan intikamımızı alsın. Amin. Gerçekten de ümmetin yüzünün bir an önce gülmesini bütün kalbimizle niyaz ediyoruz. Fakat her şey de allah Teala'nın takdiri ile olur. Cenab-ı Allah hep ümmetin yanında olsun. Her durumda ümmetini himaye buyursun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetini. Evet, bir kısa sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.